Video, Video, the... Merhabalar. Bay. Merhaba. Nasılsın? Gayet iyiyim. 17 Şubat 2013 17 Şubat 2013 <gülüyor> Papa da gitti ya. Papa da gitti <gülüyor> yaprak ya. Gökü, yaprak dökümü devam ediyor. Vatikanda yaprak dökümü hakikaten değil mi? <gülüyor> Yazık adamcaz. Latince açıkladı birader. Niye abi? Latince mi konuşması gerekiyor? Bu Açıklamayı öyle mi yapması gerekiyormuş? Anlamayalım diye öyle yapmış. <gülüyor> <Jaktörüm> <gülüyor> Canımız sıkılmasın diye. Bizi üzmemek için mi Latince konuşmuş? Belki Tanrı, Tanrı yalnızca Latince biliyordur. Diğer dilleri pek sökememiş olabilir. <gülüyor> İstifade ona ne göre. Başka mecra evet. yok. Geçenlerde bir tweet gördüm. Kimden olduğunu hatırlayamayacağım. Beni affetsin. Eee... Papa bile istifa ettiğine göre hayatı çok ciddiye almaya gerek yok diye. Yani Güzel. orada bile bir istifa mevhumu var. Acaba yani, biz çok mu kazıyoruz? Ya bizi? biz de yolcuyuz. Hiçbir şey baki değil yani son sona. Papa nereye, bile değil. Nereye gidiyoruz Onur sence? Yolcuyuz da yolumuzu biliyor muyuz acaba? Ben biliyorum. Sen biliyor musun? Ya ben bulmaya, öğrenmeye çalışıyorum. Yolu anlamaya çalışıyorum daha çok aslında. Ya yürüdükçe anlıyoruz yolu. Hmm. Yürümeden de açılmıyor. Biraz anlayınca yolda açılıyor önüne doğru. İşte improvise bir hocam. Ben bir de yolcularla çok ilgiliyim ya. <gülüyor> bir evet. ön koltuğa geçiyorum, bir arka koltuğa sohbet muhabbet. Yok bak orası doğru yani. Yolcularla ilgiliyiz. Yolcuların <gülüyor> hikayesiyle ilgili, ilgiliyiz. Evet. Çok ilginç çünkü yolcular ve profilleri ve geldikleri ve gittikleri yerler. Bir kere yol arkadaşlarımız onlar bizim. Beraber yürüyoruz. Doğru. Bazen ee... çapta, bazen paralel ama beraber yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onur Rusya'ya meteor düştü ya. Evet. Yani meteor daha önce de dünyaya çok düştü. Bilinen bir gerçek bu. Ama sanırım ilk defa bu kadar kayıtlı olarak düştü. Ee, belki görmüşsündür New York Times bir video e sayf video sayfası e yayınladı Hı -hı. Ee, böyle 8 videodan oluşan bir grid var ve de zamanlarını senkronize etmişler hepsi farklı açılardan play'e basıyorsun oynat diyorsun Meteor'u böyle farklı farklı kameralardan görüyorsun insanlar YouTube'a yüklemişler eee bana çok ilginç geldi bu çünkü demek ki Rusya'da herkesin kamerası var yani e, otomobilinde. Öyle görünüyor. hem <gülüyor> de. Evet. Bunun sebebinin trafik kazaları olduğunu söylüyorlar. Nasıl yani? E, yani işte kaza olduğunda kayıt varsa eğer sen yanlış bir şey yapmadığını kanıtlayabiliyorsun. O yüzden e, karşı taraf ödüyor falan gibi. O yüzden çok her ilginç. şeyi kaydediyorlarmış. Ve o gün ne meteor düşmüş. Evet ya onlar için önemli bir durum yoksa. Onlar zaten kayıtta sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Bana çok ilginç geldi yani. Böyle herkesin bu kadar çok kameranın meteoru kaydediyor olması bu kadar stabil bir şekilde. Çünkü kamera e, dashboardta durduğu için yani e, arabaya ciddi bir şekilde sabitlenmiş olduğu için çok güzel kayıtlar yani. hani iç, Elde böyle Ufo çeken insan kaydı vardır ya kamera sallanıyordur sürekli ufo bir görünüyordur bir görünmüyordur falan. öyle bir kayıt değil hepsi çok net evet. o yüzden hepsi gibi böyle tepsimi değil mi anlaşılmaz evet. ee, acaba herkese mi bir kamera taksak bütün arabalara insanlara sürekli kayıt olsun hani kendi öyle bir film vardı Kodanlon diyor hmm. işte gazeteci bir adam Bosna'dan dönükten sonra Fransız Paris metrolarında göğsüne bir kamerada Evet. Takıp öyle dolaşıyordu. Yalnız ben, ben bu meteor hakkında Rusya'da daha doğrusu Sibirya'da e, meteor düştükten sonra hayat normale döndüğü hikayeleri duydum. <gülüyor> normal. <gülüyor> vodka içmeye devam ediyormuş. <gülüyor> Hayır sanki ben öyle bir anladım ki hayat normal değilmiş. Meteordan sonra normale dönmüş gibi anladım. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> o odun olabilir esasında. Evet Onurcuğum bugün bir konuğumuz var. Evet. Sanıyorum bağlantı yaptığımız konuklar içerisinde en muazzam ses kalitesine sahip konuk. O yüzden hiç yayında olmasına rağmen hiç varlığıyla yokluğu anlaşılmıyor. O kadar muazzam bir ses kalitesi. Muazzam bir kalite. Kendisi benim uzun zamandır arkadaşım. VCD'den Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımından tanışıyoruz. Ee, birlikte beraber benzer e, öğretim alanları içinde yer aldık diyeyim. Ee, güzel tartışmalarımız, sohbetlerimiz oldu. Geçenlerde de İstanbul'dayken ben e, bizim serginin açılışında çok uzun so süreli sohbet etme fırsatımız oldu. O yüzden... ...kendisini konuk etmek istedik. Konuğumuz Asım. Asım Demira. Asım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Asım merhabalar. Merhaba Onur. Şimdi... ...istersen şöyle başlayalım Asım. Senin... ...bize bahsettiğin... ...yani program dışında bahsettiğin bir... ...sentez felsefesi var aslında. Bu yüzden birazcık seninle konuşmak istedik. Çünkü bizim programımızda biz genelde teknoloji, teknolojiyle birlikte olan değişimler, bunların ekonomik ve sosyal hayata etkilerini konuşuyoruz ama e, senin bahsettiğin sentezde yeniyle eskinin işte geceyle gündüzün, doğuyla batının hep böyle birbirini tamamlayan şeylerin aslında bizi daha iyi sonuçlara ulaştırabileceği tek kutuba odaklanmamamız gerektiği üzerineydi. Ee, belki de birazcık bunu kafanda nasıl oluşturdun ya da ilk örneğini nerede gördün? O onu konuşarak başlayabiliriz. Evet, ee, kafamda nasıl oluşturum? İlk örneğin nerede gördüm? Şimdi tarihsel <gülüyor> hatırlamıyorum ama mesela e, şiddet açısından hani e, örnek güçlü örnek anlamında hı hı. Ee, çok ya yani çok çok örnek sürekli aklıma geldi hatta yani bu öyle bir şeydir ki e, nihayetinde e, iki e, kutbun bir araya gelip e, varoluş yarattığı bir durum biz bunu elektrikten de elektromanyetikten de örneklendirebiliriz hı hı. E, biz bunu işte senin dediğin gibi e, gündüz geceden de örneklendirebiliriz, kadın erkekten örgütlendirebiliriz, dinle bilimden örgütlendirebiliriz, Hı. doğuyla batıdan örne örneklendirebiliriz. Yani zaten e, eğer ki e, bir e, titreşim e, düşüncesinde bulunursak gözlemlenebildiğinden bütün titreşimler zaten kendisi zaten bir e, artı eksi sahip e, sahiptir en basitinden bir ses dalgasını gö görselleştirdiğinizde hı hı. Ki, e, herhangi bir diğer dalgada aynı şekilde görselleştirilir hani bir böyle pozitif tarafı vardır bir negatif bir de onun arasında gidip gelen bir e, çizgi bir, bir dal, sinüs e, veya herhangi bir çizgi onu oluşturuyor hani ne sıklıkla gidip geldiğini üzerinden bir şey yaparız. Hı hı. Burada kutbiyet sahibi olmayan tek şey ise oradaki sıfır noktasındaki çizgidir. Yani onu da zaten gözlemleyemeyeceğimize dair hı hı. kesin bilgiler var. Peki Tanrı parçacığı mı? <gülüyor> Yok Tanrı parçacığı gözlemlenebildi. bilecek bir şey zaten, gözlemlenemeyecek bir şey zaten parçacık olamaz. Daha çok parçacıkların arasındaki o sonsuz frekans diyebiliriz. Yani sonuçta dalga boyu sıfırsa düz bir çizgiden bahsediyoruzdur. Onun haricindeki her şey bir muhakkak bir devinim sahibi olmak için iki uca sahip olmak zorunda. Yani bu çok basit bir şey. Hı -hı. Aslında bu basitliği biz, bu basitliğin içerisinde bir uca saplandığımızdan doğuyor. ...doğduğunu düşündüğünüz problemler. Hı hı. Ee, dolayısıyla her yerden örneklendirilebilir. Aslında. Yani ne, nereden başlamak gerekiyor onu bana siz önlendirirseniz. Yok yani hani böyle... ...bence aslında bu... ...güzel özetledin yani benim sorduğum şeyi. Sentez dediğim şeyi iyi açıkladın. Ama mesela daha... ...hani pratik olarak şunu sorabiliriz. Sen, ben yakından biliyorum ki... ...başarılı bir... ...yazılım geliştiricisisin. Software developers'ın hmm. teknolojiye hakimsin hmm. programlama dillerine hakimsin ama seninle konuştuğumuz birçok e, sohbette hep bana dediğin bu dillere sadece hakim olmanın aslında yeterli bir bilgi olmadığı, vizyonun ya da işte e, konseptini oluşturduğun yazılımın e, ana temelinin başka bir Kaynaktan gelmesi gerektiği ya da hani illa öyle olmasına gerek yok ama belli şeyler sentezlendiğinde daha iyi bir sonuca varıldığı şeklinde. Doğru. Evet. Ee, ya mesela sen böyle yazılım geliştirirken ya da aklına yazılım kullanılması gereken bir proje fikri geldiğinde, evet. daha insanlara diğer insanlara göre daha farklı bir şey yaptığını düşünüyor musun süreçte? Şimdi tabi benim programcılığımın sergilediğim farklı alanlar var. Hı hı. Daha bunların bir kısmı aslında çok konvansiyonel hareketleri gerektiriyor. Çünkü bunlar zaten bilinen çözümleri tekrar uygulamak üzerine. Ama onun haricinde asıl benim programcılık sergilerken senin demin söylediğin e, niteliklere değen tabii e, bir takım farklar var aslında ve bu farkların e, programcılığın kendisiyle bir ilgisi olmadığını biliyorum çok bariz çünkü şöyle söyleyeyim en basit evrimsel sistemlerden e, genetik algoritmasını düşünürsek e, bu Daniel Shifman'ın ıı, böyle bir uzun bir html sayfasında yeni başlayanlara anlattığı bir algoritma ile bile uygulanabilecek bir şey yani çok Hı -hı. aslında basit bir şey ee, uygulama bağında ama orada mesela e, genetik algoritmasında fenotip tasarımı gerekiyor. Ee, eğer doğru fenotip tasarımı varsa algoritma e, doğru sonucu e, aynen e, evrim teorisinde olduğu gibi e, doğru en e, idealini e, şeye koyuyor size ortaya koyuyor. Bunun için doğru fenotipleri tasarlamak gerekiyor. Bir de ee, karşılaştırma yapabileceğimiz bir e, yani bir e, her bir e, evrim geçiren e, nesnenin e, doğruluğunu tespit eden bir sistem gerekiyor. Bunun ikincisi aslında çok mekanik e, bir süreç. Burada mesela fenotip tasarımının programcılıkla hiçbir alakası yok. Hı hı. E, çünkü iç niyetinde yani bir e, dizge, dizgeye koyduğunuz rakamlara verdiğiniz anlamla ilgili yani bu programcılık değil bu, bel, bu belki enformasyon tasarımıdır e, ya da mimarisidir veya e, modellemedir bilimsel veya no, bilimsel olması da şart değil e, programcılık alanında bir çeşit şey, modellemedir yani bir aslında görme biçimine bakma biçimine ihtiyaç duyuyor yoksa algoritmanın gerisi gerçekten de Daniel Shifman'ın sitesinden kopyalanıp yapıştırılabilecek bir şey. Hmm. Peki Asım böyle uzun zamandır yani en azından benim gözlemlediğim bir süredir kişisel bilgisayarlar ya da kişisel teknoloji kullanımını geliştirmeye yönelik ciddi bir çaba sarf etti bütün endüstri. Yani Vallahi. demek istediğim şey şu işte belli yazılımlar ya da belli araçlar gereçler herkesin kullanımına açık olamıyordu işte ne bileyim ya yazılımı ücretliydi ya... Herkese satılan bilgisayarlar iyi bir kapasitede değildi. Sanki bugünümüzde yani normal bir tüketiciyi düşündüğümde normal bir tüketicinin, averaj bir tüketicinin sahip olabildiği bir alet, bir cihaz bütün bu farklı üretim araçlarını içinde barındırıyor ve aslında bir şeyler yapmasına da imkan veriyor ve kullanım, ve tecrübe olarak da yeterli bir seviyede diye düşünüyorum artık yani en azından belli şeyleri yapmak için. Yani mesela biz bu podcast'i yapabiliyoruz çok rahatlıkla çünkü hepimizde işte sen telefondan bağlanıyorsun, işte Onur dizüstü bilgisayarından, ben masaüstü bilgisayarımdan. Yani hepimiz hepimizde standart bir üretim seti donanımı var. Artık bu devirden sonra insanlar böyle e, teknolojiyle uğraşmak yerine, yani onu geliştirmeye, çabalamak yerine artık onu bir araç olarak kullanıp diğer insanlara bir şeyler üretmeyi, diğer insanları daha iyi yapmayı ya da diğer insanlara daha iyi şeyler verebilmeyi sağlayabilirler mi sence? Ee, Sorum çok karışık olmadığını umuyorum. Hayır, lama demek evet olmak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> evet olmak zorunda diye onun müdahale etti. <gülüyor> yani şu an asım yani. Yani, de... <gülüyor> yani... <gülüyor> nasıl bir aynen. ses tonuyla evet ama yani. Yani evet ailede öyle. <gülüyor> evet Yani o, o şeyi önemli. Vurgusu önemli evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var zaten çok ciddi bir hizmet söz konusu mesela hani çok basit Windows'un bir sürümüyle gelen Movie Maker bile hani bize böyle slide show yapma heyecanını işte bir takım arkadaşların tatmin ederken aslında çok güzel bir audio bir, bir müzik e, playlistleri oluşmasını sağlıyor. Mesela hani bu e, senin söylediğin şeyin o, olan versiyonu gibi düşünüyorum. Öyle değil mi? Hı hı. E, yoksa hani daha ufak, daha büyük diyeceğim de hani bu e, nasıl bir şey olur o büyüklük bilmiyorum. Daha büyük bir e, katkıdan mı bahsediyoruz? Yani mesela insanlar şimdi e, demek istediğim şey aslında biraz şöyle bir şey sanırım. Şimdi hı hı. herkes Kişisel telefonuyla bile bir video evet. kaydedip YouTube'a yükleyebiliyor evet. değil mi? Yani evet. işte biraz evet. önce meteor olayını konuştuk. Evet. Ne kadar büyük bir bilgi aslında. 10 On kameranın onu çekmiş olması insanlık tabii. açısından çok önemli bir bilgi tabii ki. Evet. Yani Doğru. acaba diyorum artık zihinlerimizi bu e, elimizde olan nimetleri nasıl daha iyi şekilde kullanacağımıza görelim. Kafamızı ona yoracağımız bir çağa girmiş olabilir miyiz? Sen nasıl görüyorsun durumu diyorum aslında. E, açıkçası e, şöyle düşünüyorum e, daha iyi nasıl kullanabiliriz çok yani bence yani aslında e, hani e, 95'teki .com bubble'ı e, diye ifade edilen şey hı hı. E, o bu düşüncenin başladığı bir nokta ve artık bence daha yine kullanılabilir daha başka ne işe yarar veya işte bununla başka neler yapılabilir e, düşüncesinin yani arayış bence mecradan dışarı çıkacak hı hı. yani mecranın içinde olmayacak bu arayış e, bu, bunu ekrana bakarak değil de yani e, bir nevi e, kendi terimlerini e, henüz yani kendi terimlerini bulacağını düşünüyorum e, bu terimler ee, bu terimler şu anki kullanma biçimini e, kökünden değiştireceğine inanıyorum bu teknolojilerin bu e, bu değişiklik e, sonrası e, birbirimize katacağımız e, iyilik e, bu noktada e, youtube'a konan videoların e, içeriği ve niceliğiyle ilgili değil daha çok e, Gerek duygusal gerek de e, estetik veya açıdan veya fikri açıdan e, niteliğini şekillendireceğini düşünüyorum. Şöyle e, bir örnek vereyim. Şimdi bir e, dijital artist bizi çok etkileyici bir e, ortaya bir e, fotoğraf koyabilir. E, ve aynı program e, dijital artist olmayan bir, birinde de mevcuttur. Fakat biz şunu bilmiyoruz. Dijital artist olmayan programa hakimiyet ve işte deneyime sahip olmadığı için e, gösteremiyor e, içindekini. E, bu bize içinde neyin olup neyin olmadığına e, ne dair bir bilgi vermiyor. Dijital artist gösterdiği için onun hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Ve bu aynı zamanda kreatif enerjinin aslında bizi çok yükselten, e, şifalandıran, besleyen, düşünmemizi sağlayan ve akabininde hoşgörüye, Götüren e, nihayetinde e, kendini gerçekleştirmeye götüren kreatif enerjinin akışını e, arasında yani kreatif enerjinin akışıyla e, o kişi arasında bir tane misal photoshop öğrenme duvarı var. Hmm. Bu duvar yıkılacak. Bu duvar yıkıldıktan sonra e, insanlar şu an birbirlerine ee, bir çeşit yardım ediyorlar İşte e, siz daha çok biliyorsunuz Podcast yapıyorsunuz e, Beriki daha az biliyor ee, Meteor videosu koyuyor hı hı. E, Fakat şu an gerçekten e, Mecra'yı kullanarak Zaten başkalarına e, Her türlü yardım yapılıyor yani Bu kadar basit e, Biz bugün e, YouTube'un ile müzik harcımız gelişiyor O recommendation'lar başka user'ların bilgileriyle geliyor Misal hı hı. Peki ağzımdan adım, bazı almıyor ama şunu sormak istiyorum. Yani politika ve iktisat durumuna ne diyorsun? Politika ekonomi ekonomik tarafına ne diyorsun? Özellikle semayenin yoğunlaşması ve işte devlet kapitalizmi altında e, adem merkeziyeçlikten değil de daha çok böyle e, gücü başkentlere bağladığımız veya tek merkezlere bağladığımız bir dönemden de geçiyoruz aynı anda. Yani ben biraz önce katılmakla beraber bu, e, politik ve iktisadi tarafta da aynı zamanda sermayenin ve e, politikanın gücünün de e, insanlara e, paylaştırıl gücün insanlara illa paylaştırma üzerine değil de gücü kendilerine toplamak üzerine olduğunu e, zaman zaman hale ediyorum. Bu konuda ne dersin? Teknoloji rules diyorsun yani <gülüyor> bugüne kadar aha. bugüne kadar e, askeri birliklerde e, telsiz vardı, hmm. e, şu an telsiz ötesi bir şey yapıyoruz dikkat ederseniz hmm. e, ve SSCB'nin yıkılmasından sonra e, halka arz edilen bir teknoloji aslında e, internet Yani öncesindeki e, olası tehditlere karşı e, kenarda tutulan ve e, senin söylediğin açıdan bakarsak da Orta Doğu'da e, sular e, dinginleşince ee, enerji babında birçok teknolojinin de tekrar açığa çıkma dönemi e, olduğuna inanıyorum. Bu kesinlikle e, ayarlanmış bir şey olması gerekmiyor. Sadece tarihin doğal sürecinden e, ibaret de olabilir. Ve benim demin söylediğim şey aslında şuydu. Photoshop e, bazı primitif hamlelerle e, kafamdakinin nakil aracı olmaktan çıkıp sadece seçim üzerine kendisi bana gelmeye çalışırsa biz şu an photoshop'a gidiyoruz çünkü o bana gelmeye çalıştığı noktada yani kutuplar yer değiştirdiğinde bu sermaye piyasasının da oyundaki teoriye uygun bir şekilde zaten herkesle paylaşmak isteyeceği bir şey olacaktır. Dolayısıyla senin söylediğin güçleri bir yerde toplama meselesini bir üretim araçlarının e, ...yayılmasına ancak destek olur e, oyundan dolayı. O zaman yani tüketiciye gerçekten de... E, ...bayağı önemli bir rol büçülsün gibi geliyor. E, Kime? Ben tüketiciye... Aha. ...ve üreticiye. Yani tüketici ve üretici. Şey o ikisi işte artık demin de ilk konuştuğumuz gibi çok da e, artık böyle net bir çizgi e, sahibi olmayacağı kesin. Aynen. E, e, özellikle üretimi e, karşılığında bir meblağ almak gibi görmediğimiz zaman ve e, içindekini çünkü bir yandan da şöyle bir şey var yani kapalı devre sistemler kendi üzerlerine mantık yürütemezler. Gödel bunu ispatlamış durumda. Bugün yapay zekanın güçlü var olmasının tek sebebi insan input, user inputuyla ile açık bir zeka haline gelmiş olması. E bu noktada yeryüzüne de açık zeka kanalı, işte bunu daha ulvi olarak her şeyin özünü alıp buraya indiren insanın içidir. Dolayısıyla bilgisayarda gördüğünden değil doğanın <gülüyor> manevi zenginliği insanın içinden dışarı çıkar. Şimdi üretim araç bunu da bir üretim esas üretim olarak düşünürsek yani üretim karşılığını bir para olarak değil de üretim karşılığını bir maneviyatın zenginleşmesi anlamında düşünürsek o zaman zaten Photoshop'un tavır değiştirmesi demin söylediğim tavıra geçmesi bunu çok basit şöyle örneklendirebilirim Tutun ki kafanızdaki bütün görselleri Photoshop'un e, filtre galerisi tadında bir ara birimle yapıldığını düşünelim. E, sadece seçimlerden, poser'ın gelişmişini düşünebiliriz. E, bunlardan e, yola çıktığı zaman artık e, zinga sağ olsun klikleme yoluyla zaten insanlar ekranda alışmış durumda ve bu klikleme sanatsal bir eser çıkardığı gün Artık o, üreticiyle tüketicinin kim olduğu anlaşılamayacak. Hı -hı. Ya tamam evet ben de gerçekten bu tüketici <gülüyor> ve üretici arasındaki e, ayrımın e, <gülüyor> yani herhalde son 10 yıldır en fazla bu konuda konuşuyorumdur. E, fakat demek zorundayım asın e, Şunu Hı -hı. diyeceğim e, maneviyat dedin. Maneviyatta o değerin e, insanlar tarafından göre görülebildiği bir çağda yaşadığımızı mı düşünüyorsun? Yani biliyorsun maddesel belki değeri... E, farkına varabiliyoruz. Onu tetkik ediyoruz ve sonuçta maddesel değerinin e, üzerine gidiyoruz ve onu içimize e, almaya çalışıyoruz. Ne kadar böyle ma madde ve içimize almak gibi böyle e, birbirine karşı şeyi söylesem dahi e, sence bu maneviyatın bir şekilde e, tırnak içerisinde maksimize edilmesi diyeyim e, eğer izin verirsen yani bir şekilde maneviyat tarafına olan e, e, Algı ve bundan dolayı talebin de yeteri kadar o çağa gitmemize imkan tanıyacağını düşünüyor musun? Bir sonuçta e, maneviyat dediğimiz zaman e, yani başta söylediğimiz o e, kutuplu dünyalarda madde ve manevi tarafın ister istemez e, ters köşelere yatırıyoruz. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler oldukları için değil, birbirlerini bütünledikleri için demeye çalışıyorum. E, ondan dolayı da insanlığa olan an ancak hani... Ülkeler bazında demiyorum. Batı dünyası, doğu dünyası, kuzey, güney değil. oran bakışında e, ne görüyorsun? Nasıl bir değişim görüyorsun insanlarda? O maneviyat tarafına şimdi, doğru bir... Hı hı yani hı orada e, da mı teknoloji rules. Teknoloji olduğu için insanlar mı değişiyor? Yoksa insanlar değiştiği için mi teknoloji? Yani o tarafına biraz daha açıklık getirebilir misin? Işte, tabii. Şimdi e, Ozan şöyle söyleyeyim. Bir kere e, maneviyat denen e, zımbırtı e, bugüne kadar e, en çok... Mesela %90 insanın kendi aklı ve işte deneyimleriyle deneyimlenmiştir. Maddiyat daha çok beden dışı, bedeni ve bedenin dışı ile deneyimlenmiştir. Bu noktada şunu şu önemli, bir maddiyatı handle edecek teknolojinin üretim süreciyle maneviyatı handle edecek teknolojinin üretim süreci arasında dağlar kadar fark var. Çünkü... Maddiyatı e, handle etmek için nükleer enerji santrali yapmanız gerekebilir ama hani maneviyatı handle etmek için bir tane pdf bile yetebiliyor yeri geldiğinde yeter ki içinde manevi duyguları çağrıştıracak bir şeyler olsun. Bu noktada hı hı. insanlar da günbegün gün, e, daha manevi bir e, hale e, gidiyorlar bir yandan da maddiyatla e, daha vahşi bir e, mücadele içine giriyorlar bu doğru evet. Dolayısıyla dışarıdan daha e, vahşi görünse bile e, daha maddiyatçı görünseler bile dillerinde bu olsa bile aslında hmm. oradaki e, sinir, öfke veya sıkıntının hmm. e, kendisi manevi bir şey olduğu için bu sadece maneviyatını maddi ceberleşme içinde yaşıyor anlamına geliyor. Bu o da, zaman yani e, benim anladığım bir anlamda e, maddi, maneviyatta esaslı bir e, e, maliyet olarak bir avantaj var. Çünkü bu e, Maliyet olarak çok düşük maliyetle esasında maneviyatı yaratabiliyorsun, evet. özellikle doğru teknolojileri evet. kullandığın zaman. Evet, tabii. Yani e, şöyle söyleyeyim, tabii ki e, mesela maneviyat için birkaç örnek vermek istiyorum. Bir kere, e, bugün Batı tıbbı da artık e, yaptığı deneyler doğrultusunda istatistik bir şekilde e, varlığını kabul etti ki, mesela telkinin e, insan vücudu üzerindeki etkisi e, ve zihindeki dönenlerin, artık Freud'dan başlayıp günümüze kadar gelen bütün bu konuda çalışanları düşünürseniz ki doğu bunu binlerce sene önce biliyordu. Zihinde dönenlerin bedene olan etkisini e, bilindiği noktada ve bir sürü arayış kendi içinde e, vuku bulduğunda e, bunu reiki'den başka işte e, frekans çalışmaları vesaire diye düşündüğümüzde e, bir gün geliyor ve e, insanlar e, her gün e, artan bir şekilde bir e, maneviyeti araştırma e, e, ihtiyacı buluyorlar. Özellikle yani bu e, kötü bir şey tabii ki ama özellikle yani e, hastalıkla birlikte e, bir farklı e, arayışın içine illaki e, düşülüyor. E, manevi duyguları e, yoğunlaşmış oluyor. Çünkü artık dışarıya karşı bir maddiyat savaşının ötesine geçiyor. Bu içerideki bir maddiyat savaşına dönüyor ve manevi duyguları arttığı noktada gelişen her bir teknolojiyle e, bu manevi e, arayışını e, hafifletici, kolaylaştırıcı e, unsur e, sayısı da artıyor. Yani o kadar artıyor. güzel söyledin ki, yani Papa bundan dolayı mı istifa etti acaba? Yani. <gülüyor> Bundan yani hiçbir baba... arkadaşı olmadığı için mi istifa etti acaba? <gülüyor> ee, <gülüyor> ya onunla ilgili bir takım spe spekülasyonlarım var. <gülüyor> bence Photoshop kullanamadığı için istifa. <gülüyor> Twitter'da tutunamadı, ondan oldu bence. Asım evet. peki ya... işin tabii... Hı. Yani evet, şimdi bu evet. bireysel... Ee, ...yani bütün duruma ve hani belki de yakın geleceğe dair kendi vizyonunu ve gördüklerini bireysel bir ölçekte özetledin. Kitleler halinde neler olması gerekiyor? Yani mesela senin hani etrafındaki insanlarla İstanbul'da bir süredir yapmaya çalıştığın, yaptığın şeyler var. Bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Yani nasıl kitlesel örgütlenmeler nasıl olmalı teknoloji üzerinden? Ya da Şimdi üretim üzerinden hı. diyelim. Sadece teknoloji demeyin mi? Ee, kitlesel bir örgütlenme olmalı mı? Ondan emin değilim. Ha, yani. Ya da bak, öyle de diyebilir. Tabii. Yani kitle, kitleden kasıt tabii hani. Birken fazla e, insan görsün, değil mi sen? Yani mahir tabii orada? Tabii tabii Yani kitle derken böyle kitleler, milyonlar demiyorum aslında. Ha. Yani üç kişi de bir grup. Yani bir grup diyelim ki. Anladım. Tamam o zaman anladım. Hani Daha böyle küçük sosyal çevreleri de kapsıyorsun. Hı hı, ee, şimdi bir kere e, bir kere yani şi, besleneceğimiz ve zenginleşeceğimiz üç tane e, bizim e, fiziksel demek istiyorum buna e, karşı çıkabilirsiniz. Unsurumuz var. Bunlardan biri ruh, öbürü akıl, zihin, öbürü de e, öbürü de beden. Bu benim e, yeni koyduğum bir öyle bir icat değil Hazreti Mevlana'da da hani e, aşk akıl can e, derdini bu üçgenin dışında arama e, diye bir sözü var. E, bu noktada demin konuştuğumuz e, kreatif e, yönde gelişecek yani kreativiteyi e, artık bir e, YouTube e, tüketicisı e, bunu e, upload eden kişiyi de dahil ediyorum. Dolayısıyla hani, e, karışık orada tüketiyor mu e, yoksa hani üretiyor mu ama YouTube tüketicisi kitlesini bir e, digital painting e, master'ı haline getiren bir teknolojiden bahsediyorum. Yani Resim varken fotoğrafın icadı gibi. Hı hı. E, böyle bir teknolojinin gelmesi ruhu e, şifalandırıyor, besliyor olacaktır. Yaratıcı enerjinin. Öte yandan Benzer teknolojiler kendini tanımaya yönelik teknolojiler bugün mesela doğum tarihinden çıkan bir takım raporlar olabilir bu farklı paradigmaların birleşmesiyle kurulan analojilerle insanın anlayışının zenginleşmesi ve bu yolda yaşadığı deneyimlerle şifalanması bilgilenmesi yeni. E, ortaya çıkan bir takım e, eğitim öğretim sistemleri ki bunlar da e, teknolojidir yani sonuçta e, evet de bir teknolojidir yani hayır da bir teknolojidir e, bir de e, bunun yanında e, permakültür e, gibi tasarımsal e, tavırlar, teknikler de bazı aslında hani e, yine bilimin ışığında yani bir sürü disiplinler arası bir tavırda bazı aslında hani doğanın Teknolojilerini ortaya çıkarıyor. Ee, i̇şte garajda yapılan bir takım teknolojiler var. Ee, bunlar e, hep böyle parça parça bulunan ve enerjiden elektriğe işte e, ulaşımdan iletişime gıdaya hepsini aslında kendi kendine karşılayabilen bir e, dünya toplumunun e, parça parça hazırlıyor bunları sonuçta e, kitleler arkadaş toplulukları da yani oturup bu parçaları bir karınca e, gibi yani gidip bulup bir araya getirip aslında bir araya, e, o, yani bir araya getirip oluşturmaları e, yolu ve bu e, gruplarında kendi e, daha üst bir, bir çatıda birleşmeleri ve bunun ne bir e, siyasi adının olması şart. Ne bir e, vergi numarası şart hiçbir şey aslında buna gerekli değil yani oturup evinde poker oynamak için birleşen e, bir araya gelen arkadaşlar olduğu gibi veya işte FRP oynayan çocuklar olduğu gibi kendi temel ihtiyaçlarını bu şekilde hobi düzeyinde, garaj teknolojisi düzeyinde yani bu teknolojinin bu getirdiği bu noktada birleştirip bir araya getirecektir ve sonra bu öbekler de kendiliğinden birleşecektir. Bu Hı -hı. noktada da bir büyük şansımız var. Ee, iki söylediğin şey üzerine söylüyorum Onur. Gittikçe artan bir baskı söz konusu. Bugün evet. e, artık e, bugün artık yani bu en son e, muhakkak herkes o ya da bu şekilde sigortalı olacak. Ya, devlet verecek, bir şey verecek e, deniyordu. Yarın e, işte bilmiyorum başladı belki. Ben e, şimdi e, Mahir'e e, destek çıkacağım mesela. Ona bir e, 10 lira vereceğim. Hani o e, devlete 3,5 lirasını gidip vergi olarak ödemek zorunda. Hani Aramızdaki yardımlaşma da bugün vergilendiriliyor. Bugün e, gittikçe e, uçurum büyüyor ve e, hep bir e, çalışan e, nüfusun e, vakti e, bir şekil çalınıyor. 8 bölümdür. 8 e, bölüm dizi oynuyor ama daha e, bir takım orada çalışanlar diz bölümünü alamıyor ve e, parasını alamıyor ve hukukta e, prodüksiyon şirketlerinin yanında tavır alıyor. Bu gerçekten bize verilmiş olan bir e, hediyedir diye düşünüyorum. Lütuftur diye düşünüyorum. <gülüyor> i̇yi, iyi. Neden sence çünkü, lütuf? E, çünkü, e, çünkü merkezi sistem tarafından e, rahat yani affedersin kıçımız rahat olduğu zaman hı hı. E, o zaman e, kendi merkezimize e, dair bir yolculuk Yapmaktan uzak kalırız, alternatifini düşünmek istemeyiz, gerek duymayız, hayal duymayız. Yani bugün bir önceki nesli düşünün şu an geceleri, akşamları hatta belki sabahları ve öğlenleri ve bir de öğleden sonraları televizyon başındalar. Eğer evde geçiriyorlarsa yok işinde geçiriyorlarsa dönüyorlar yine televizyon başına geliyorlar akşam ve kurabilecekleri hayal. Ee, emekli olup bütün gün e, televizyon izlemek ama <gülüyor> sizin, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya ama siz bugün bilgisayarınızın başına gidip yeni bir dünya yeni bir müzik grubu tanımadan tanıdığınız sürece yeni bir sosyal paylaşımın peşinde koştuğunuzda ve hatta şimdi artık her an mobil vasıtasıyla ve yarın gerçekten bir kreatif e, productionların product e, ürünlerin e, bir şekilde reformuyla siz e, bir akşamları gelip e, bilgisayarınızda yaratıcı e, zihninizi ortaya koyabildiğiniz noktada e, Photoshop'un size yürüdüğü noktada sizin Photoshop'a değil. O zaman evet yani o zaman yani her mahallede 3-5 tane yaşıyor Davis çıkacak yani. Çünkü Asıl e, pardon, benim çizim geldi. Gitmem lazım şimdi Sonradan da maç hmm. seyredeceğim. <gülüyor> e, tartışmalı pozisyonları dinlemem lazım. Hakim öyle... doğru karar verdi, yanlış mı karar verdi? <gülüyor> ha e, evet o tabii önemli. <gülüyor> <gülüyor> o da yani sanki... onun üretimi. Olumlu <gülüyor> tarafından yaklaşırsak sonuçta e, lost knowledge diye bir şey var. Yani kaybedilmiş birikimler var eskiden. Ve... Evet. E, Kitlesel dediğimiz zaman yani birden fazla insanı için işin içerisine kattığımız zaman o kaybedilmiş bilgilerin de ortaya çıkması için imkan yaratıyoruz. Biz modernist anlayışta böyle gelişmeyi işte eskiden eee efendim 50'deydik şimdi 55'e gittik gibi iki ikiyle düzlemde işte gittikçe ilerliyoruz şeklinde düşünürüz ama genelde teknolojinin bize sağladığı imkan geçmişte kaybettiğimiz bilgilerin gün işin çıkması için imkan tanıması bize ve İnsanların da birbirleriyle irtibatı sayesinde bu lost knowledge dediğimiz kaybeden bilgiler yüz üstüne çıkıyor ve paylaşılmaya başlanıyor. Ondan dolayı da e, biliyorum yani bir tarafta bir kanalda diyorsun ki işte maçlar, diziler, dizim geldi ben emeklilikte daha fazla televizyon izleyeceğim gibi o kanal da var. Sermayenin ve e, merkezi politikanın hakim olduğu kanal ama öbür kanalda da bu. Kaybedilmiş bir yerin yüz yüze çıktığı bir kanal var. O kanalın da varlığının olması esaslı bizi ne yapıyor? Yani bu toprağa da bağlıyor. Ne bileyim bu maneviyata da bağlıyor. Birbirimize de bağlayan unsur bu zaten. Tamam anlamadım. Dizi senaryosu mu? Dizi senaryosu olacak. <gülüyor> Asım birbirimizi çok iyi anlıyoruz bu konularda. Ama sana şu an yöneltmek istediğim soru sonlara doğru yaklaştığımız için bu soruyu sormam gerek. Yerleşik kültürler olan ilişkimiz nasıl olacak? Yani birbirimizi anlıyoruz. Bir tarafta bir kanal var dedik işte o kanal içerisinde diziler, maçlar, tartışmalar, pozisyonlar ama diğer kanalda da eskiden kaybolmuş bilgilerin yüz üstüne çıktığı ve birbirimizle iletişime geçtiğimiz bir çağdayız. Yerleşik evet. kültür olan ilişkimiz nasıl olacak? Yani tamam böyle alternatif kültür oluşturup orada dalgalanmak mı yoksa esas da hep birlikte dalgalandığımız e, o çorbaya o bir katkı mı veya o çorbanın ana e, maddesini mi oluşturmak? Yani ben sonuçta her zaman böyle işte sapıp bir yerde alternatif dünyalar yaratmak değil de aynı zamanda yerleşik kültür olan ilişkilerin de biraz daha güçlendiği bir gelecek düşünüyorum. Şöyle, Sence 27, çok mu rüya göre? yılım, 3-5-10 yılımı konuşuyoruz şu an hani bir 100 yılı mı? Hani, e, Bizim çünkü... yaşam bilimimiz diyelim. Bizim üreteceğimiz yaşam dilimi diyelim. Yani bizim önümüzdeki 30 sene diyelim, 40 sene diyelim. Anladım. Ee, yani bir kere şunu söylemek istiyorum. Ee, bu bir e, bir ekinox, e, e, ekinox, ekinoxtu, değil mi? O dönence. Hı hı. Evet. evet. Yani e, gün uzamaya başladığı zaman e, önce hani aslında bir saatten az bir zaman uzar, sonra bir saate yuvarlanır o belki de yani bir saat uzar, bir buçuk saat ama bir gün gelir hani onun ivmesi değişmiştir. Şimdi e, bu e, tamamıyla aslında hani e, ışığın düştüğü e, yüzeye yaptığı e, yataylıkla ilgili. Biz e, önümüzdeki e, seneler, senelerde ...çok hızlı değişim yaşayacağız. Yani gerçekten çok hızlı değişim yaşayacağız. Ve o bu e, hızlı değişim e, bizim senin sorduğun e, yerleşik e, kültür e, veya e, herhangi bir e, dikte edilebilecek bir e, kültürün ötesinde bir değişiklik e, olacak. Mesela nasıl bugün podcast'te herhangi bir yerleşim merkezinde dinleyebiliriz. Bu köy kasabada olabilir, bu bir çadır bile olabilir yani. Şöyle düşünün mesela kendiliğinden elek, e, enerji üniteli e, elektronik aletler bulunduğu noktada yani bir herhangi bir enerjik e, dağılımına dağıtımına ihtiyaç duymadan e, yani herhangi bir dalın tepesinde siz evdeki elektronik imkanlarla elektrik imkanlarını aynen dağın tepesinde de yaşayabiliriz yani bu da artık bir sürü e, alternatifin imkanlı olduğu e, anlamına geliyor Eğer ve e, bu da şu demek eğer e, hayal edilebilen her türlü yaşam formu imkanlı bir hale ve birbirine e, e, destekleyecek bir şekilde e, veya engellemeyecek bir şekilde imkanlı bir hale geldiği zaman o zaman senin sorunun cevabı kişiye göre değişir bir hal alıyor. E, hiçbir e, gidişatın e, mutlak bir e, yıkım, değişim veya e, yaşaması, yaşayacağını ben ee, zannetmiyorum ama e, evet. tercih edilmeme hali doğabilir ama hala tercih edenler olabilir misal pinhole kamerada hala e, fotoğrafçıları var community'si var yani <gülüyor> pinhole kameranın ya biz burada işte dijital kameralarla bir şeyler yapıyoruz ne bileyim geçen tanıştım biriyle 16 milimetre sadece çekmek istiyor filmini Dolayısıyla teknolojinin sonu dediğimiz Aslında aletsizliktir Eğer biz ihtiyaçlarımızı zaten bir alete ihtiyaç duymadan karşıladığımız günde bütün teknoloji Aslında komple bir sanata dönüşecektir yani bugün retro filmler çekiliyor yarın belki retro çarpık yapılaşmış kentler tutacağız yani sırf <gülüyor> müzelik sırf orayı deneyimlemek <gülüyor> için bugün eleştirdiğimiz Çok... şeyi yarın isteyeceğiz yani korku gibi Çok... korkudan rahatsız oluruz da korku filmi de güzel bir şeydir o korkmanın kendisi hazdır dolayısıyla bütün rezilliklerimiz yarın sanata dönüşecektir yani yeter ki bir tercih o kutbiyette kalma zorunluluğu olmasın yani eğer bir insan şimdi bakın yani herkesin bir evi olacak evet ama Kimlerinki yalı da olacak Boğaz kenarında. Mecbur Boğazdakileri dönüş devremük şeklinde kullanmamız lazım ki herkes yalıda oturmayı öğrensin yani. <gülüyor> Muhteşemmiş çok bu. Çok güzel, harika çok bir şey. şey. O, o e, gibi ben de belki bir 10 gün gece konuda yaşamak isteyeceğim hani. O evet, gece konu evet, kötüdür, evet. yalı iyidir kavramı çıktıktan sonra ikisi de deneyimdir Kesinlikle. olduktan sonra anlatabildim mi Yani evet, çirkin evet. çirkin Frankensteine eğleniyoruz hani sanat bu yaşamın kendisi. De, teknoloji ihtiyaç ötesine geçtiği zaman pinol kamera olduğu zaman mobil cihazlar o zaman hani gerçekten e, o kreatif enerji e, için e, yine hani bildiğiniz gece konduydu bir şeydi hani bütün o e, bugün şer görünen kötü görünen tükaka görünen şeyleri yaşıyor olacağız yani evet. Asımcığım peki ya. umut baya yüksek yani o zaman baya umutlu bir mesaj verdin aslında Umut non-stop ya. Umut <gülüyor> <gülüyor> coşku. Evet. Evet. Galiba bunun başlığı hazır. Ee, bu programdan sonra herhalde özet yazdığımız zaman non-stop umut değil mi? Non-stop umut. Ee, Yalnız ben deneyimler tarafına gitmeni, deneyimlerin e, işte maddesi değerle, dolarla ölçemeyecek şekilde deneyimlerin e, kişi bazında eee Yalı ve gecekonda örneğini verdin ya, yani, yani. Eee, bilmiyorum. Eee, şu anda biliyorsun, eee, tam tersini yaşıyoruz biraz işte, eee, e, diyoruz ki işte, şöyle, e, yaşama şekilleri var, bu yaşama şekillerin çok daha doğrusu vardır, modernist anlayış bu ya işte, senin iki artı bir bir evin olduğu zaman, işte efendim e, ne kadar uzakta olursa olsun, ne kadar yaşama biçiminden e, farklı olursa olsun sen öyle bir kutucuk yarattığın zaman cevabında veya derin sana öyle bir kutucuk verdiği zaman sen kendi mutlu hissetmelisin ve mutluluğu e, bud da artık yani hissedemiyorsan sende bir yanlışlık vardır diye empozitülüyor. Halbuki e, yaşanan şekilde deneyimlenen şeyin kendisinin değerli olduğu deneyimin kendisinin değerli olduğu ve bu yeryüzünde, bu yalan dünyada yer almamızda da bu deneyimlerin kendilerinin bize değer kattığını pek yani hani bu yerleşik düzen anlayışında pek fazla bunun e, sesi duyulmuyor çünkü nedir işte biz ilerliyoruz ilerleme progres adında bazı şeyler empoze ediyor iki artı bir derde bunun bir parçası. Evet. Ama bu yalı ve devremül kavramını <gülüyor> gerçekten de yani çok yapıyoruz <gülüyor> lan. Arkadaşlarıma Getirmeyi <gülüyor> planlıyorum Evet, evet, evet. Asım Çok teşekkür ediyoruz Bilmiyorum teşekkür son olarak Eklemek istediğin bir şey var mı ama Gerçekten baya Derin ve felsefik Konuştun aslında hmm. Teknoloji hiç Mesela ben böyle programları çok seviyorum Hiç Hep teknoloji üzerine konuşup Hiç teknik bir şey konuşmuyoruz En güzeli böylesi oluyor ya, e, evet, tabii. Bir de, de, şeylerden bahsedip hiçbir şekilde e, dolarlardan, Türk liralarından, paritelerden veya işte hisse senetlerinden, işte arzlardan talepden falan bahsetmiyoruz. Evet, hiç hiç mı vermiyorsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, ya Onur bana da vermiyor. Asımcım ne yazık <gülüyor> ki. Ya evet. öyle. Doğruatı yani, işte, lazım arkadaşlar. Herkesin doğruatı kendine. Siz biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Peki Asım tekrar teşekkürler Ben teşekkür bir ederim için Umuyoruz başka bir bölümde de yine seni Kattığınız alırız. için ben teşekkür ederim Rica ederiz Onurcuğum o zaman Önümüzdeki programda görüşmek üzere Diyorum sana Görüşmek üzere CV'mizi hazırlayalım CV'mizi, Başvurumuzu yapalım papalık için Evet papalık için başvurumuzu yapalım belli olmaz belki... Belli olmaz yani Evet Evet. Bu işin doğrusu yanlışı yok Onur. Hiçbir şekilde doğrusu yanlışı yok. <gülüyor> İyi hafta sonları. İyi hafta sonları sağ olun. İyi hafta sonları.